Türkiye'den ayrıldıklarında 25 yaşlarındaymış. Kahire'de bir Ermeni ayakkabıcıya çırak olduğunu daha önce arz etmiştim. Ayakkabıcılıkta falçatayı eline kaçırınca bir süre iş göremez hale gelmiş. Neyse ki komşulara olan Mahmut Şakir Bey imdada yetişmiş. Mahmut Şakir Bey kim? Büyük bir edip. Esher Şeyhi Muhammed Şakir'in oğlu. İlmin, irfanın kadri kıymetini bilen bir insan. İmdada yetişmiş, İbrahim Sabri Bey'i eğlence yerlerini kontrol eden idarede işe aldırmış. Kolay bir iş. Tramvayla bu yerleri dolaşıp satılan biletleri vesaireyi kontrol edecek. Fransızcası iyiydi galiba. Evet, Fransızcası fevkaladeydi. Romanya ve Yunanistan'da Türk mekteplerinde müdürlük yaparken bir taraftan da lisanını çok ilerletmiş... Victor Hugo'nun şiirlerini çok güzel tercüme ederdi. Ben kendisini tanıdığım sırada 40 yaşını geçmişti. Peki size şiiri kim sevdirdi? Bana şiiri sevdiren ve gönlümdeki şiir yazma arzusunu uyandıran İhsan Efendi hocamız olmuştu. İbrahim Sabri Bey ise bu yolda ilk üstadımdır. Şiirlerini bize okurdu. Bazılarını çok beğenir, istinsah ederdim. Ben de onun tarzında yazmaya çalışırdım. Peki İbrahim Sabri Bey'in tarzı nasıldı? İbrahim Bey Tevfik Fikret tarzında yazardı. Şiirleri Yahya Kemal ve Mehmet Akif gibi akıcı değildi ama fikri derinlik vardı. Kullandığı kelimelerin menus olup olmadığını aldırmazdı. Menus ne demek? Yani o kelime kullanılıyor mu? İnsanlar onu biliyor mu? Buna dikkat etmezdi. Arapça, Farsça bildiği her kelimeyi kullanarak kağıda geçirirdi. Bu sebeple rahat ve çabuk yazardı. Sermayesi bol ve genişti. Lisanı istediği gibi kullanırdı. Yalnız Nazım tarzı değil. Bu sebeple Fikret Ekolü'nden sayılabilirdi. Fikri derinliğe kısa bir örnek verebilir misiniz? Mesela, Zaman diye 98 Mısralık bir kasidesi var. Orada, Güneş'in grubundan bahseder. Grub secdesidir şemsin ufka haşiyetle Görüp verasını kevnin fenaya peybeste. Zaman o secdeye seccade olduğundandır bu kubbe. Mabedi etmekte varidi hatır. Akif Bey'in gece şiirini açıklarken sözünü ettiğiniz dört mısıra bu mu? İbrahim Sabri Bey'in zaman şiirindeki dört mısra Evet, o dört mısra bu. Mane aşağı yukarı aynı. Güneş batarken ufka haşyetle, korkuyla, dehşetle ve hayretle secde ediyor. Secdeye kapanıyor. Neden? Çünkü bu muazzam kainatın fenaye peyveste olduğunu, kaybolup, yok olup gideceğini görüyor. Bu secdenin seccadesi, baş konulan yeri zamandır. ...kıyamete kadar bu secde devam edecektir. İnsan kainata bakıp da bu secdeyi görünce... ...gök kubbenin güneşlerin ibadet ettiği bir mabet olduğunu düşünüyor. Her şeyin Allah'ı tesbih etmesi hakikati. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve tenzih ederler. Geniş bir hayal. İbrahim Bey'in şiirlerinin çoğu böyledir... Yine mesela Victor Hugo'dan tercüme ettiği diriler şiiri var. Çok kuvvetli bir şiir. Şiiri şiirle tercüme etmek çok zor bir iştir. İki lisanı da çok iyi bilmek icap eder. Tabii şair olmak ve şiiri hissedebilmek ilk şart. İbrahim Bey'in şiirleri güzeldi. Fakat Mustafa Sabri Efendi oğlunun çabuk şiir yazdığından şikayetçiydi. İbrahim Bey İskenderiye'de vazifeliyken şiirlerini hem babasına hem de bana gönderiyordu. Takiri severdi. Babamın vefatı dolayısıyla da bir mersiye yazmış bana göndermişti. Bir gün Mustafa Sabri Efendi'nin yanında konu şiirden açılmıştı. Bizim İbrahim çabuk şiir yazıyor. Bunu düşünürken dün bir kıt avari oldu kaydettim. Kalemini aldayasın, hatıra olsun. Kalemim hazır efendim, lütfeder misiniz? Daim anılan güzel şiirler kaç günde yazıldı kimse bilmez. Bir celsede bir uzun kaside yazdım diye iftihar edilmez. Yazdım efendim. Aman İbrahim böyle dediğimi duymasın sonra gücenir. Kıtayı da sakın ona gösterme ha. Göstermem efendim, merak etmeyiniz. Evladım, benim görüşüme göre şiir yavaş yazılır. Sonra üzerinde çalışılır, bekletilir. Bir zaman sonra yine okunur, düzeltilir. Mükemmel hale getirilmeye çalışılır. Eser üzerinde çalışılmak ister. Nasıl bu görüşe sahip oldunuz? Hangi örneklerin tesiriyle acaba böyle düşünür oldunuz efendim? Kur'an-ı Kerim'in belagatı karşısında tahtından indirilen yedi askıyı, muallakat-ı seba'yı bir düşün. Bu şiirler nasıl meydana gelirdi? Şairler, hatipler bir sene hazırlanırlar, sonra yılda bir defa yapılan Suhuki Ukaz'da, Panayır'da, sırf bu iş için toplanan eski üstad, şair ve hatiplerden meydana gelmiş bir edebi heyetin, bir jürinin önünde eserlerini okurlardı. Seçilenler Kabe'nin duvarına asılır, tavafa gelenler onları okurdu. Sizin şiir yazma tarzınız nasıl acaba? İbrahim Bey gibi çabuk mu yazarsınız yoksa Mustafa Sabri Efendi'nin istediği gibi? Önceleri Mustafa Sabri Efendi'nin istediği gibi yavaş yazar, üzerinde çok çalışırdım. Fakat Medine-i Münevvere'de edebiyat ve şiir üstadım Muallim Mahmut Cevdet Bey... ...benim zihnimde bir inkılap yaptı. Nasıl bir inkılap? Bana şöyle demişti. <Gülüyor> Azizim, bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor. Mealen... Biz her peygamberi kendi kavminin nisanıyla gönderdik ki onlara maksadını, meramını, davasını anlatsın. Şimdi senin yazdıklarında Türk milleti içinse bugün İbrahim Bey'in tarzını değil Mehmet Akif'le başlayıp Yahya Kemal ve benzerleriyle devam eden yolu, dili ve üslubu benimsemelisin. Cevdet Bey'i tanıyıncaya kadar Akif ve İbrahim Bey'den başka şair tanımamıştım. Ondan sonra okunup anlaşılacak gibi yazmaya gayret ettim. Cevdet Bey Üstad'ın tavsiyesine uydum. Tabii İhsan Efendi Hoca'nın da şiir konusundaki görüşü başkaydı. Hatırlarsınız. Evet. Şiir için mutlaka kamusa bakmak icap eder derdi. Ona göre şiir... Bir oturuşta yazılamayacağı gibi bir okunuşta da anlaşılamaz. Şiirin bir değeri vardır. Şair kullandığı kelimelere dikkat eder, seçer, en münasibini alır. Okuyanda Acaba şair bu mısrada şu kelimeyi hangi manada kullanmış? Acaba neyi kastediyor? Acaba benim bilmediğim başka bir manası var mı? diye lugate bakar. İbrahim Bey eğlence yerleri müfettişliğinden İskenderiye'de aynı Şems Üniversitesi'nin Türkçe muallimliğine geçti. Bu sırada Kahire'deki Türkçe kısmına Mehmet Akif Bey'den sonra Hamza Tahir diye biri tayin oldu. Hamza Tahir'den sonra İbrahim Bey Kahire'ye onun yerine geldi. Kısmete bakın. İbrahim Bey sonunda Mehmet Akif Bey'in halefi oluyor. Yalnız İbrahim Bey biraz sinirli, asabi biriydi. Mustafa Sabri Efendi hocamız onu çok idare ederdi. Hatta bizlere şöyle derdi... İbrahim Bey biraz sinirlidir. Küçük yaşta ben bunu böyle peri işarettim. Çektiklerimiz onu bu hale getirdi. Buhranlar geçirdi, sinirli oldu, mizacı böyledir yani. Benim hatırım için İbrahim'in kusuruna bakmayın. Hüseyin Siret Bey Kahire'ye gelişlerinde Mustafa Sabri Efendi ile birlikte oğlu İbrahim Sabri Bey'i de görmek isterdi. Fakat İbrahim Sabri Bey tavırlı davranırdı. Eve geldiğinde Hüseyin Siret Bey babasının yanındaysa odaya girmezdi. Halbuki herkesin mizacı, ahlakı, aile durumu, çoluk çocuğu vesairesi farklı farklıydı. O gün herkes Türkiye'yi terk edip çıksaydı, dinin yeni nesillere öğretilerek yeniden canlanması acaba nasıl mümkün olacaktı? Bunu düşünmüyordu. Mustafa Sabri Efendi ise fikirlerinden taviz vermez ama bu kadar sertlikte göstermezdi. Peki İbrahim Sabri Bey'in Akif Bey'e karşı tavrı nasıldı? Karışıktı, açıklanmaya muhtaçtı. Mehmet Akif Bey için dünyanın en büyük şairi derken yine onu muahize ve tenkit etmek için uzun uzun bir manzume yazmaktan çekinmezdi. İstiklal Marşı'nı yazmasını bile yeni rejime destek olmak şeklinde değerlendirirdi. Siz bu görüşlere katılır mıydınız? İbrahim Sabri Bey hocamızdı. Kendisini sevip sayardık ama bazı düşüncelerine katılmamız mümkün değildi. İhsan Efendi hocanın vefatı üzerine masasının gözünden çıkan Akif Bey'in Kur'an-ı Kerim mealini yaktırmıştı. Halbuki devir değişmiş, artık namazlarda Kur'an yerine bu mealin okutulması tehlikesi ortadan kalkmıştı. 1961 yılıydı. Mehmet Akif Bey'in Kur'an-ı Kerim meali böylece yok mu oldu? Maalesef yakıldı gitti. İhsan Efendi, Akif Bey'i Mustafa Sabri Efendi ile İbrahim Bey'den daha iyi anlamıştı ve insafla değerlendirdi. İbrahim Sabri Bey belki Mehmet Akif'in Türkiye'deki Müslümanlar tarafından ne kadar sevildiğini bilmiyordu. Olabilir, gerçekten bilmeyebilir. O sadece kendi açısından bakıyordu olaylara, çektikleri açısından. Akif Bey'i iddiaççı zannediyordu. Gölgelerin başındaki Hüsran şiirindeki bir sözü Akif Bey'in ittihatçı paşaları kastederek söylediğini ileri sürüyordu. Hangi sözdü o?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 Sağa baktım, sola baktım. Buradaki hani sahipleri yurdun ifadesini. Hangi iddiaçı paşaları kastederek söylemiş? Şiir Ekim 1919'da yazılmış. Bu tarihten bir sene önce iddiat terakki partisinin liderleri olan... ...üç paşa, Enver, Talat ve Cemal paşalar... Birinci Cihan Harbi sonunda mağlup olmamız ve düşmanın İstanbul'a girmek üzere olduğu günlerde yurt dışına kaçmışlardı ya. Bu karara nasıl varmış ki? İbrahim Bey bu hükme nereden varmıştı? Mustafa Sabri Efendi ile bunu konuşmuş muydu? O da aynı fikirde miydi bilmiyorum. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Şiirde Akif Merhum her zaman yaptığı gibi İslam aleminin perişanlığına ağlıyor. İslam diyarlarına Müslümanların sahibi olmadığını, olamadığını, hep yabancıların hüküm sürdüğünü söylüyordu. Bizim araştırmalarımızda gördüğümüz şey, İbrahim Bey'in hüküm verdiği ifadenin 1919 yılında neşredilen ilk şiirde olmadığı şeklinde. Bu ifade 1933'teki kitap baskısına konulmuş. Daha önce yok. Böyle olunca İbrahim Bey'in iddiası temelsiz kalmış olmaz mı? Allah Allah! Demek öyle. Evet. O zaman İbrahim Bey kardeşimiz en baştan yanılmış. Gereği gibi tahkik etmeden acele hüküm vermiş. Ertuğrul Bey, bu hatırat işiyle sizi yoruyor muyuz acaba? Bazen ille de gerekli miydi diye düşündüğüm olmuyor değil. Hocam, benim bu işteki gayret ve sebatıma şaşmayınız. Bana teşekkür de borçlu değilsiniz. Bu bir vazife biri yapmalı. Hamdolsun ki Cenab-ı Hak bize nasip etti. Ben bu kitabın safahat kadar dinime, tarihime ve kültürümüze hizmet edeceğinden eminim. O sebeple ne kadar yorulsak değer. Hele Rabbim ecelden emna versin de hayırlısıyla bitirelim. İnşallah. İnşallah. Rabbim hayırlara vesile etsin. Ne diyeyim? Biz yine konumuza dönelim. Ee, nerede kalmıştık? İbrahim Sabri Bey dedik. İbrahim Sabri Bey. İbrahim Sabri Bey Nasır İhtilalinden sonra hastalanmış. Tedavi için gittiği Londra'da 1983'te vefat edip oradaki Müslüman mezarlığına defne olunmuş. Allah rahmet eylesin. Mısır'daki hocalarınızdan zaman zaman Zahidül Kevseri adı da geçti. Zahid Kevseri Hazretleri Mısırlı mıydı? Hayır. Türkiye'de Düzceli'ydi Şeyhülislam vekilliği makamında bulunmuş Mustafa Sabri Efendi'nin vekiliydi Bu makamın sahibine ders vekili denirdi Zahid Kevseri de Mustafa Sabri Efendilerle birlikte hicret edenlerdendi Hemen Kahire'ye mi gelmişlerdi? Önce Şam'a gitmiş Ancak orada fazla kalamayarak Kahire'ye gelip yerleşmişti Şam'da neden kalamamış ki? Bu soru kendisine de sorulmuştu. İşte verdiği cevap. 47. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodiksyon